Diş arasında kalan yemek parçaları veya işte fındık parçası olabilir, herhangi bir şey olabilir. Evet. Bu çıkmıyorsa hocam, bunu da bir sonradan fark ettiysek, o arada da gusül abdesti aldıysak bu geçerli olur evet. mu hocam? Diş arasında kalan şey nohut miktarından daha büyük değilse, yani daha küçükse abdeste mani olmaz. Hatta nohut miktarı kadar bile olsa ama çıkartma imkanı bulamamışsa, gusül abdesti alan çıkartma imkanı bulamamışsa veya biraz genişletelim. Boya yapmış elinde boya var hı hı. Ve suyun tene deriye nüfuz etmesine mani oluyor Normalde çıkartılması lazım onun Ama çıkartma imkanı yok Gayret etmiş çıkmıyor Bu durumda gusul abdesti alabilir aldı abdest de geçerlidir Ama imkan varsa elbette Mümkün olduğu kadar eldeki tenin üzerindeki boya gibi e, Suyun deriye temas etmesine mani olacak şeyleri Gidermek lazım Daha sonra gusul abdesti almak lazım Ama ifade ettiğim gibi imkan yoksa veya çok ciddi efendim sıkıntıyla ancak giderilebiliyorsa o halde gusul abdesti alınır ve geçerlidir.